131 Radyo Tulesiniz modern savallarda günün Gazetelerine bakma zamanı geldi Oktay Demirci ve günün gazeteleri hoş geldiniz efendim hoş bulduk çok teşekkür ediyorum Günaydın herkese çok buz gibi ediyorum. bir hava var dışarıda abiciğim ama sizin o iç abicim demenizle de. ver <gülüyor> o yüzden <bütün> soğuk hava <gülüyor> dağıldı gitti hoş geldiniz stüdyomuza <gülüyor> hoş bulduk hakikaten çok soğuk ya hava yani... Yani soğuk olacak tabii canım kasımdayız yani ben bile bunu kabul ettim artık. Hakikaten sen nereden nereye ya? İlk başta şikayetçi olmayı düşünen bir insan bugün hangi noktada? Soğuk olsun kar olmasın. Kar olduğunda ben yine direkçelerimi hazırlayacağım. Hakikaten bravosunuz O zaman hemen dikkat ederseniz gündemimiz yoğun bugün. Ee, hemen hiç vakit kaybetmeden Buyurun efendim. gündeme dalalım. Şimdi biliyorsun Başbakan Erdoğan ve eşi nerede? dışarıdalar dışarıdalar yani Ürdün'deler. Ürdün'de evet. Yurt dışındalar doğru söylediniz. Ee, kral Abdullah'la eşi Reina vardı biliyorsun Ha arabuluculuk yapacaklardı Yapacak. Yapacaktı. Doğru. Vallahi hiç öyle bir hava yok haberlerde. Yani işte kral kraliçe... yapılmamış mı? Hayır. Yani kral lığı kraliçenin arası bozukmuş da işte hani bir işte bir arabuluculuk ortamı olsun da falan filan gibi böyle bir hava yok. Yine beraberler. Ne bulurlar arayı? Ha olabilir Gitmek mi? Gitmek bile yeter yani. Ama niye o zaman işte karşılarında bir çift olmadığı için bunlar yan yana gelmiyordu kralla kraliçe. Çünkü yani ülke içinde biz kendi kafamıza göre takılırız. Ben onunla gezerim sen bununla gezersin. Ama ne zaman biri birileri resmi konuk olarak bu çiftin karşısına çıkıyor o zaman yan yana geliyorlar. Bence uzatsınlar oradaki ziyaretlerini. Çünkü o uzamada onlar hep yan yana olacağı için kralla kraliçe yavaş yavaş kaynaşacaklardır. O ilk günlerdeki heyecanı belki şey yapacaklardır. Hem papa da şey olur. <gülüyor> rahat rahat dolayısır böylece. Yani çakışmadan şey yaparlar. Ya iyi de isteseler yani böyle bir şey de mesela Kral Abdullah da getirebilirdi yanında. Şu anki beraber olduğu kişiyi. Kraliçe de getirebilirdi. Çok yani o yine kadar böyle... Avrupa'yı bir durum olacağını zannetmiyorum. Doğru gerçi yani. Ürdün'de değil mi bu yemek? Evet. Beraber yemek yenmiş de bir masanın etrafında böyle çiftler olarak oturulmuş. Ee, ama ama maalesef... habire telefonlar çalmış ve kalkmışlar masadan. Mesajlar gelmiş bir de. Ve de yanında konuşmamış kral kraliçen. Kimle konuşuyorsa artık. Rizalet. Olabilecek en kötü şeylerden biri işte. Ya ne, hakikaten ne düşünüyordur acaba Başbakan Erdoğan? Yani böyle bakarken hani bir karşıda aslında beraber olmayan bir çift oturuyor. Bunlar tamamen iş yemeği olarak bakıyorlar değil mi? Krallık Herhalde krallık. Şey öyle bir şey oluyordur. Ondan sonra şimdi... Gerçi iş yemeği, mi yemeği iki tabak yemişler. Yemek. Genç Arap Liderler Forumu'na katılmış Genç Başbakan Arap Erdoğan. Genç Arap Liderler Forumu hı hı. ürdünde Ürdüğünde konuşmasında... Şöyle konuştuktan sonra şöyle olmuş. E, Kral Başbakan Tayyip Erdoğan'a arkadaşım diye hitap etmiş. Böyle hani bir yere giderken hı hı. ondan sonra. E, genç Arap lider tanıdığınız var mı? Tanıdığınız derken benim tanıdığım. Hı hı. Genç Arap lider tanıdığım. Bir tane Arap lider biliyorum ben. O buçluğa el ele dolaşan adam. O da pek genç değil. Canım lider deyince zaten çok geniş ya. Fahir değil mi? Fahir bile de olabilir yani genç Doğru. Arap lider. Gerçi Arap değil ama ee, Erdoğan da, Tayyip Erdoğan da krala kardeşim diye hitap etmiş. Eyvallah diye. Kafir. Kardeşim diye böyle bir açıklaması var herhalde. Ondan sonra böyle aralar iyi yani. Çok Daha güzel ya. Ee, hala Ürdün'deler. Ne zaman dönerler? Herhalde Papa gittikten sonra. Papa gittikten sonra. İstanbul'a gittikten sonra Ankara'ya dönerler gibikçesine bir şey. Akşam gazetesinin manşetinden bir haberle devam etmek istiyorum. Günün haberi denmiş buna. E, manşet şu devlet eliyle boyunu uzattı boy uzat mı basket milli basketbol takımı basketbol uzatır çünkü boyu yok öyle bir şey değil e, nasıl anlatayım yani öyle bir yapay bir yolla boy uzatılıyor Hı. yani ameliyat gibi cesinde nasıl bir şey nasıl o dizlerden bir şeyler yapıyorlarmış o mu evet ama yani böyle tam boy değil yani mesela nasıl anlatayım mesela burnu küçük burnu küçük burnunu büyütüyor burnunu gibi evet büyütme gibi Öyle vücudun bir parçasını Estetik yani. gibi mi? Estetik gibicesine doğru. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişleri iş başında e, geçmiş döneme ait faturaları incelemeye başlamışlar. Evet. E, ve sağlık kuruluşları tarafından ödeme yapılması için SSK'ya gönderilen bazı faturalar e, dikkat çekmiş. Mesela bir, 70 yaşındaki birine... Hı hı. Ee, uzatma operasyonu yapıldı. Ömür uzatmasın, ömrünü mü uzatmışlar 70 yaşındaki adam. 70 yaşındaki ikisinin ömrünü uzatmak için. Nereye kadar uzatılır mı uzat ya? <gülüyor> 70 yaşındaki kişi Yani işte dediğim gibi yani mesela burun. Yani bu Burununu yaşında... uzatmışlar tabii. Ne sıkıntısı yaşında... varmış? Ee, şimdi bazı sıkıntıları varmış kecim. Kadın mı bu? Ee... Kadınların daha çok burunlarla fazla yapıyor. Şey erkek. Erkek. Evet. Ve bu en belli yani kadın mı erkek mi sorusunda. Ben mesela erkek diyorum ya. Aha. En belirleyici özelliğe yönelik bir estetik operasyon. Hadi canım. Evet. 70 yıldır muzlar ipmiş. 70. yılda refaha ermiş. De Devlet. devletten mi karşılanmış? Devletten karşılanmış. Zamanında karşılansaydı o bir işe de yarardı. Şimdi öyle bir sembolik bir uzatma gibi. Yani 70 yaşında nereye kadar ne kadar uzatabilirler yani? O öyle deme ya. Hadi ya. Tabii. Yani şimdi ben de bilmiyorum da tahmin ediyorum buna insanlar girdiğine göre 70 yaşındaki bir adam bu şey riski aldığına göre çünkü sonuçta bir operasyon. Operasyon tabi. Önceki şey de dönme adam, ihtimali yok. Operasyondan sonra Türkiye için çalış öyle mi devam etmiş hayatına? <gülüyor> Nasıl zaten birkaç gün olmuş ya şurada daha takip altında. Takip al. Ne oldu? Belki tabi. gençlerden birisi kendine yaptırdı da öyle yaşlı adama mı Attılar suçu bunak diye adamın hiç haberi yok. Zaten, zaten müfettiş takip etsin o 70 yaşındaki adama bulsun benim zaten uzundu ya demiş nasıl ortaya çıkar ki bu zaten Valla nasıl ortaya çıkacağı belli bugüne kadar hep faturaları inceleyen müfettişler bambaşka çirkin bir incelemeyle Hakikaten karşılaşacaklar yani. yani müfettişlerin de işi müfettiş e lanet nereden müfettiş o ben zannettim iki faturaya bakacağım demiş açın lütfen demiş kim bu faturadaysa erkek hastaların mesela e, vajinal operasyon uygulandığı ifadesi var Tamam canım yazık 70 yaşında adamı günahını almıyor Demek ki şey oluyor Başkasının ismiyle yatıyor Çünkü bu tip bir şey insanda biraz e, Gocunma da yaratabilir ya Kendi ismiyle yatamaz insan hastaneye O yüzden bir erkeğin Başka birisinin gölgesiyle yapmış bunu. Mesela kürtaj yapılan erkekler varmış Öyle bir şey yok değil mi Tıpta benim bildiğim kadarıyla evet, şey Zor ee, Ondan sonra bir kadın hastaya mesela testis tetkiki yapılmış Öyle bir şey de yok onlar herhalde biriktirip biriktirip toplu yazıyorlar bazı faturaları da o arada <gülüyor> yanlış bir şeyler mi çıkıyor ne oluyor? <gülüyor> Hepsi arka mı çıkmış? 10 faturadan biri iptalmiş ee, şeyde. Her 10 faturadan biri. Her 10 faturadan biri iptalmiş 2005 yılında. Böyle bir açıklama var. E, müfettişlerin hakikaten işi zor ya. Bir durumlar evet doğru. O zaman müsaade ederseniz ee, biliyorsun. Biliyorum. birlik. Fisko birlik. Evet, bu... Ne geliyor aklına? Fisko birlik deyince ne Fiskoyu geliyor? Fisko birlik deyince fıstık geliyor aklımıza. Fıstık fisko... geliyor. Fındık fıstık. Fındık fıstık, <gülüyor> fıstık demek istedim. Ya yani fisko evet. deyince fıs oluyor ya, orada. O ya oluyor bu yani. sene fındığa doyacağız diye açıklamışlardı. Vallahi nereye? Fisko neydi fisko? Fındık. Fındık iş diye bir şey yoktur herhalde. Yoktur evet. e, Fındık işletmeleri, işletmeleri fındık da böyle bir şey değil. Kooperatifleri, kooperatifin sonunda da fındık fındık sanatçıları Fındık içi fındık içi satışı. Bir şey yok ya fındık içi diye. Kabuklu da satılıyor. Doğru. Fisko birlikte. Soralım hemen abi böyle cahil, cahil Acaba şey ya. mi? Hani mesela Karadeniz'de fındık derler ya. Hı. Fınduğun Tamam. Seni satış mı? Fındık satış kooperatif. O da olabilir. Hani fisko birlik yerine bu kooperatif ilk etapta fıslayacak hemen diğerine fisko bir. Sevgili dinleyiciler fisko birliğinin nasıl bir kısaltma olduğunu bilen varsa lütfen bizi arasın. 210 30 30 telefonumuz fisko birlik. Ya az da fındığını yemedik bu fisko birliğine. Abi, abi canım ilkokul yıllarından başlayarak. E bu yıl bol bol fındık mı yiyeceğiz şimdi? Avuç avuç. Fındığa doyacağız. Sadece yemekle kalmayacağız. Ege. Yani oraya buraya saçacağız fındığı adeta. Hadi ya kuşlara falan da mı? Tabii. Kuşlara değil böyle. Üstümüze üstümüze atacağız ondan sonra yiyeceğiz. Aha fiskocular arada, Fiskocular. Günaydın efendim. Ege günaydın Murat ben makine mühendisi. Şu uzayı konuştuğumuz arkadaşlar. Aa merhabalar nasılsınız Murat Bey? Sağol teşekkürler tekrar günaydın. Murat bu arada ya bir şey söyleyeceğim. Hı hı? Acayip hasta oldu ha o günden beri. Herkes yani Murat da Murat da diyor yani Hayır, o. Yok artık. Yok. Ciddi söylüyorum bana iki kişi söyledi ya. Te teşekkür ederim o zaman. Güzeldir Sağ olsunlar. Türkiye'de en çok güvenilen kurumların başında geliyorsunuz Murat Bey. <gülüyor> Sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Hiskodirlikte yüzde %100 emin değilim ama çok büyük ihtimalle fındık istihsal e, fındık istihsal kooperatifleri yani eski dil ürettim. F fındık? İstihsal kooperatifleri İht birliği. İstihsal. Yani ha, i̇stihsalin isi evet. mi alınmış? Efendim? İstihsalin... Hayda. Ya yani işte istihsalin isi galiba alınıyor. Evet istihsal. Fındığın isin ondan sonra kovusunu tahmin etmişiz. Valla birlik Başkanı Yaşar Pamuk'tan gelen açıklamalar var. Alalım. Ee, bu sene hakikaten benim de demin dediğim gibi fındığı sadece yemeyeceğiz. Saçacağız. Saçacağız çünkü şöyle bir öneri getirmiş e, Başkan Yaşar Pamuk. NASA'ya. NASA'ya fındık mı? NASA'ya bir Saçalım. öneri getirmiş. Demiş ki eğer demiş bu fındığı düzgün tanıyan adam varsa NASA'da bunun yağından yakıt yapsınlar demiş. Uzay mekiklerinde ne kullanıyordu bundan önce biliyoruz? Teflon değil mi? Evet. Teflon. Bundan sonra artık fındık da kullanılacak. Kokar o ya. Ne kokar fındık ya? Fındıktan mı? yapılan yakıt. Ama acayip yanıyormuş. Tabii bir de e, şeye çok... Yani e, sıcakla dayanıklılığı çok yüksek. Normal zeytinyağı yanar gider belli bir ısıda ama fıstık dayanıyor. Ben sana hemen e, Murat Fahri bir açıklama yapayım. Zeytinyağının yanma derecesi 60. Evet. Daha bilimsel olmak gerekirse. Ayçiçek yağı 100 derece. E, fındık yağı ise 245 santigrat derece. Ya öyle işte o yüzden zaten. Mesela har ateşte çin yemeği yaparken fındık yağı kullanılır. Doğru. Ee, çotanak markalı bir e, fındık yağı var biliyorsun. Fisnü Onu değiştirsinler. <gülüyor> Niye Bilmiyorum. abi? Çotanak diye marka mı olur ya? Çotanak sadece bunun sunum şeklidir. Nasıl diyeceksen mesela yağ alabilir mi? Çotanak diye koyarlarsa mesela tezgah. Tezgah koyma sesi. Ha, olur yani. 195 santigrat derecede yanıyormuş mesela bu çotanak markalı e, fındık yağı. Ondan sonra 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikaların sanayi için özel e, fındık üretilebileceğini, yani sanayide kullanılmak üzere yağın... Uzay fındıkları diyebilir miyiz? Aynen öyle, uzay fındıkları. Ha tabii, fındığın yağı kullanılırken fındık ne olacak? ezmes ne ne olacak ne bileyim bir yine şeyi ne denir tortu değil posa denir. Onda pisküvit yaparlar. Onda versinler NASA'daki şeylere ya. Ya bir iki Maç avuçta astronota vermek lazım. Onlar da uzayda atıştırır. İşte onu diyorum ben de. Şöyle koysunlar bir şeye. Ama sonra torbaya. şey olmasın adam. Ne? Zaten yer çekimsiz ortam. Duvarlarda sürünmesin. Duvarlarda sürünsün sürünsün de. Çünkü Adamın, hani bizde duvara tırmanma Tabiri şey içindir hani duvara tırmanmak zor ya orada enerjisini kaybedecek uzayda ama yapacak bir şey yok U duvara tırmanmak da kolay mekiğin duvarlarında erke döner erke çekip <gülüyor> döner durur adam yani <gülüyor> yapabileceği bir şey yok bir de zaten astronot dediğin adamın yani uzaydaki astronot dediğin özel alanı yok ki ya her tarafta kamera var kamera var ne yapsa çekiliyor hani ve her hafta eliyorlarmış şey. bir kişiyi Öyle bir şeymiş. <gülüyor> Kameralı bir eve gönderiyorlar orada. Bir tane astronot, bir kız, bir de kızın... Yok, astronotun annesi. Rezalet. Astronot şey olur musun? <gülüyor> Yörüngeme girer misin? Yörünge diye bir akrabalık olsa ne güzel olurdu ya. Yörünge dediğin yenge yani, gibi bir şey yani, herhalde. Yörümce... Yenge ve de mesela hani aileyi bir e, merkez gibi düşünürsen... Evet. Onun yörüngesinde de oluşanlar artık... Ne de... o? Yalaka gibi bir şey abi öyle bir şey ha. mi olur ya? Ya tam kom... Hiç güveysi var işte onun yerine. Ondan daha beter bir şey bu Ya üstü. O daha eve girmiş oluyor. Sanki evin Belki komşular mı şey olabilir? Bence yörünge diye bir akrabalık şeyi, terimi çıkarsa onun şeyi belli açıklaması. Görümceyle Araba. yenge arası. Bir dakika bir insanın hem görümce hem yenge olma ihtimali var mı? Bir dakika dur şimdi. Hem görümce... Hem yenge olur tabii de farklı kişilerin hem görünce hem yenge olur. Hı. Hmm. Peki aynı kişinin hiçbirisi <gülüyor> yok yani. Bir insanın hem görümce hem yenge olma ihtimali yok. Bir kere ikisi de kadın oluyor. Görümce de kadın, erkek de. Ya, kadın. Tamam, yani öyle de. <gülüyor> erkek de kadın. <gülüyor> şimdi yenge nasıl olur yenge? Yenge dediğin bir, Sen kaç, şimdi pek bir tane kadın olduğunu düşün. Tamam. Hoş bir, alımlı bir kadınsın. Tamam, çok teşekkür ederim. Adam. Evet. Alın da zekiymiş. Zeki mi? Hı Tamam, peki gençsiniz işte 25 yaşlarında falan. Biraz daha anlatsana Yagül. Ee, senin, senin yengen kim olur? Senin gibi bir kadının. Benim yengem Çok asil bir kadın olacağı kesin de. Benim yengem amcamın karısı olabilir bir. Amcanın karısı. Bu bir yenge. Tamam. Yaz onları. İki. Dur, çok karışık. Alakalı, Dayının konuştuk. karısı. Dayımın karısı olabilir. Şuraya koyuyorum Zekiye diye. Zekiye'nin Amcasının karısı olabilir, bir. Amcasının karısı. Ondan sonra dayı, dayısının karısı olabilir, iki. Karısı. Bir Ay. de... En, enişte... E, İç Anadolu'da gelin diye tabir edilen şey yenge olabilir. E, ne denir? İç Anadolu'yu karıştırmasak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bakacağım. Şey, mesela erkek kardeşim varsa benim Zekiye olarak. Evet. Zeki'nin erke... Zeki. Tamam. Mesela Zeki'nin... Karısı. Karısı benim yenge mi olabilir? İşte orada görümce olmuyor musun? O nokta yenge değil görümce noktası tamam, o. Tamam ben görümce oluyorum da Zeki'nin karısının adı ne mesela? Zeki'nin karısının nezahat adı nezahat mesela? Veya Almanya'da evlenmiş, işçi olarak gitmiş Ursula olsun. Ursula tamam. Ben Ursula'nın görümcesiyim ama Ursula benim neyim? Yengem mi oluyor? Yengem gibi cesine bir şey oluyor. Yok ya onlar oynar gelin görümce onlar karşılıklı yani görümcelik iki kişi arasında eşit kurulan bir akrabalık bağ değil mi? Ne ya? Ne, ne, ne, yani sen benim görümcem sen ben de senin görümcen olmuyor muyum? Hayır canım o senin dedin elti. Ha. ha doğru. O senin dediğin elti. Tamam. Tamam, görümcelik karşılık. Da... Tek taraflı. Görümce, görümce... tek taraflı bir ilişki var yani görümce. Peki görümcede, görümce olarak kurulan ilişkide bir taraf yenge bir taraf görümce mi oluyor? Sadece iç Anadolu'da olan bir şey mi? <gülüyor> Hayır. Bir taraf gelin, bir taraf görümce oluyor. Hatta gelin görümce ikilemi. Böyle bir ikilem vardır. Anadolu'da mı? <gülüyor> i̇ç Anadolu'da özellikle. <gülüyor> gelin görümce. Şimdi yörüngeye gelirsek, şimdi sevgili dinleyiciler, e, reklam vakti gelmiş. Herkes çalışsın. Bir insanın aynı kişiyle yengelik ve görümcelik bağını aynı anda kurması mümkün mü? Bunu bir değerlendirelim. Bir Sorun açık abi. Ne demek bir insan aynı kişiyle? Yani bir kadın evet, başka bir kadının hem yengesi hem görümcesi olabilir mi? Ben şöyle söyleyeyim. Olamaz. Olamaz diyorsun. Ber bir dakika dinleyicilerimiz mi? de kursunlar. Bunu meşru ilişkiler e, bak hemen geldi telefonlar. Günaydın efendim. Ama şöyle bir şey olabilir bak. Hem elti hem kardeş olabilirler. Ya onun bir espirisi yok ki. Senin söylediğinle espirisi var çok özür dilerim Ege. Yengeyle görünce aynı anda olunca görünge olacak işte o akrabalık ilişkisinin adı. Alo. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Işıl ben. Işıl Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hakim misiniz bu akrabalık ilişkilerine? Biraz biraz karışık bir akrabalık ilişkisi olduğu için bizim iki tarafta da birazcık Aa, bir, bir, hakim gibi. Biraz ya. anlatsanıza ne var karışık derken? <gülüyor> ya akraba evlilikleri çok olunca öyle olur ya. He. Peki Ondan efendim. Peki. Dinliyoruz sizi. Hem görümcesi hem yengesi olabilir şöyle olur. Ee, şimdi Zekiye'nin abisi Zeki. Tamam. Evet. Ee, bunlar karı kocaydı değil mi? Yok, ah, kardeş. Hayır, kardeşti. Buna. Öbür tarafta da Fahri ile Fahriye'yi bulun. Onlar da kardeş. Tamam. Zeki ile Fahri, Fahriye ile Zeki evlenirse? Bir dakika. Zeki ile Fahri, Fahri ile de Zeki. Ama manyak bir şey oldu. E hakikaten bir şey yaptı. Hollanda'da Ko yaptık evlendi. Peki Zeki ile Fahri evlenirse? Yani e, bir kız kardeş, bir erkek kardeş, bir başka kız kardeş, erkek kardeşle evlenirse? Tamam. Evet. Ee, i̇ki kadın birbirlerinin hem görümceleri hem yengeler olabilir. İki tane yörünge oluyor yani. Artık onu uzatabilirsiniz. Ya. Birkaç yörünge daha yapabilirsiniz. Şimdi o zaman Fahriye Hanım, Zekiye Hanım'ın hem yengesi hem görümcesi. Evet. Zekiye Hanım da aynı şekilde Fahriye Hanım'ın hem yengesi hem görümcesi mi oluyor? Olabilir, evet. Işıl Hanım, süper bir şekilde Hakikaten işin içinden çıktınız. Ya. Oktaya da tokat gibi cevabı yapıştırdınız. Şak indi yüzüme. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim, iyi yayınlar, hoşçakalın. Ya ne oldu? E, elti oluyordu hani bir tek. Bir dakika şimdi ben şeyi kuramadım ya. Fahri, Zekiye... Bir dakika ya. Fahriye Zekiye gelin mi diyor bir yandan? Fahriye Zekiye'ye gelin diyor. Fahriye. Bu akşam bize gelin diyor mesela. Mesela. Ama bak şeyin de esprisi var. Ben onu da buldum. İki elti. Mesela ya şöyle Ya bir esprisi yok işte. görün bir dakika görünceyi birleştirdi, görünge yaptık. Daha ne istiyorsun? Burada bir espri var. Eltiyle ne esprisi yapacaksın? Eltiyle görünce Evet. Aynı kişi olursa ne oluyor? Ne oluyor? Görelti. Görelti. <gülüyor> Yani erken döner geçe gibi bir şey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar Oktay Bey'im. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gündem yoğun. Ee, İstanbul'da bir... Ne vardı? Bir dakika ya. Miting abi. Miting değil. Hayır. İstanbul'da bir konferanslar dizisi vardı. Ee, neyle ilgili? Neyle Efendim, ilgili? Efendim cinsellikle olabilir? ilgili, cinsel hayatta ilgili. Ya. Evet. Ve e, dünya üzerinde şöyle bir dernek olduğunu öğrendik en azından bu sayede gazetelere bakarak Dünya Seksoloji Derneği. Ya bizi Seksoloji diye bir şey yok dememiş miydik burada? Varmış abicim. Başkanı bile var Ösebio. Ösebio mu? Evet. Böyle böyle bir saçlar falan mı? Hı -hı. E, dünya Seksoloji Derneği başkanı Ösebiodan açıklamalar geldi. Hastasıymı demiş. Açıklamalar şu yönde. Erkek niye 60'ından sonra genç kadın ister? Heh. bu soruları açık açık e, cevaplamış. Efendi demiş. Erkek genellikle çöküş içine giriyor demiş 60 yaşından sonra. Mazeretim var, Ösev ben demiş. Emekli oluyor, zenginse bile onursal başkan oluyor diye bütün onursal başkanları zan altında bırak. ya. Yazık ya böyle bir şey olabilir mi? Genç kadın merakının arkasında ben hala hayattayım, işe yarıyorum demek var. E, gençliği ispat etmek istiyorlar diye bu yönde açıklanıyorlar. Tabii bunlar felsefeso. Asaf'ıysa esas uygulamalara geçilsin. Esas Ol. uygulamalarda ne yaptığını kimse bilmiyor Ösebiyon. Çünkü ortalarda Ösebiyo kalmıyor. kaç yaşında? Ösebiyoya bakıyorum 40 50 civarı falan. Yani onursal başkan olunca diye mesaj mı veriyor? Ben bu seksoloji vakfının onursal başkanı olmaya adayım mı diyor. şunun sırasında 10 senesi var Ösebiyon. Hakikaten. 10 sene sonra onursal başkan statüsüne yükselecek. Ondan sonra İstanbul'daki kimler katılmış? Türkiye'de. Bir Haydar Dümen'i biliyoruz. Başka kimse var mı? Haydar Dümen'i almışlar mıdır acaba ya? Zaten uyduruk bir kürsü kurulmuş işte seksüoloji diye. Türkiye'de kimler var bilmiyorum. <gülüyor> Yazmamış. Evlilik monotonlaşır. Ondan sonra 60 yaşından sonra falan. Sürekli laf sokmuş ya 60 yaşın üstündekilere. Adam karısıyla kavga edip konferansa gelmiş. Bütün konferansı kendi şahsi mesajlarına ayırmış anladığım kadarıyla. Allah Allah. Clinton olayından sonra... Eee... Ne... Yapanların sayısı 5 kat artmış. Ne Hı. yapanların sayısı? E, baş, baş, Amerikan başkanı olup da yasak ilişkiye girenlerin sayısı mı? Yok oval ofiste, hani e, bazı Ova, Ofisleri oval yaptıranların sayısı mı? Evet ofisleri oval yaptıranların sayısı 5 kat artmış. Tüm dünya üzerinde. Vay be. Bunu nasıl hesaplıyorlar abicim? Yani tamam bir derneğin başkanısın direktörsün. Ondan sonra Herhalde gözlüyorlar başardısı. bunun başka yolu yok yani sapık bunlar. Ayıp değil Milletin ya. evine bakıyorlar. Kim evinde evinde ne istiyorsa yaptırır ya. İster oval yaptırır ister dikdörtgen yaptırır. İster alıflex yaptırır. Alıflex mi? Ne bileyim ben işte. Yani dekorasyonla ilgili şeyler değil mi? Ve biraz da Türkiye'ye gelelim. Gaziantep'te bir yarışma düzenlenmiş. Aman ne güzel. Geçen gün. Gaziantep... Ee, kanarya Severler Derneği bir yarışma düzenlemiş. Çatlatana kadar Kanarya Öttürme Yarışması mı? Aa, yok. Kanarya ırk ve Güzellik Yarışması. Kanaryalarda yani, ırkçılık mı var ya? <gülüyor> ötmeye yönelik değil, duruşa yönelik. Irka yönelik mi? Irka yönelik mı? Irka yönelik. Bunun sebebi de tamamen şey. Ee, kuş gribine karşı böyle insanlar bir artık Kuşlardan böyle... Kuşlardan tiksindiler ya. Ee, kanarya Sevenler Derneği de Gaziantep'te güzel bir yarışma açmışlar. ...ama verilen e, ödül, birincilik ödülü biraz zayıf. Ne? Maalesef. Yani sembolik diye mi... ...hani ödülün yem anlamı mi? yok diye. Maalesef yem vermişler abi. E beş, ne güzel yem? 5 kilo. 5 kilo yem ufacık kamerayı bir sene idare eder. 5 kilo... ...kuç yemi şey dediğin şey pahalı bir şey mi abi? Ne bileyim yani. Ne bileyim, Ama pahalı isimli... bir şey verselerdi ödül olarak. Yap. Ne insanın da ırkına ödül verilir mi? Zaten çirkin bir yarışmaymış o bakımdan. Irk yarışması. <gülüyor> Siz zencisiniz defolun diye bir yarışma oluyor. Kazanan ırka ne verilecek peki? Madalya <gülüyor> mı takacaklardı Bir de 8 ayrı kategoride yarışma olmuş. 150 kanarya. 8 ayrı k... Ne kategorisi var 8 tane kanarya dünyasında? Irk. <gülüyor> <gülüyor> Irk kategorisi. Düğün salonunda gerçekleşen bu güzellik yarışmasında e, birinci gelen kanaryanın sahibine de kupa ve madalya verilmiş. Bak mesela bunu da kuşa verseler daha iyi. Mesela, Kuş ne yapsın kupanın içinde su içer ancak. Madalyayı da asarsın belki gagalar. Yumuşak bir şey yaparlarsa o gagasını biler. Aa, ama güzel kanaryalar varmış. Güzel. Yani 150 Kanaryanız. Hangi ırk kazanmış? Yo bilmiyoruz ki abi. Irk lafında sabah sabah dilime doladın ya. Irk. Ama şimdi bir anlamsızlaştı o kadar çok tekrar edince öykü. Adana, Mersin, Balıkesir, Sivas, İzmit, Hatay, Konya gibi değişik illerden 150 Kanarya. bay be. Bunları kafese. Kıyasiye yarışmış. Kafeste mi yarışıyorlar acaba bunlar ya? Yazık kafe. Nasıl Özgür bir şeylerini verseler abi bir. Bundan sonra mesela kafese konmayacak birinci olan. Öyle bir şey söylense daha iyi değil mi? Kaçar o zaman. Kuş bir belki rahatsız değildir kafeste olmaktan. Bilmiyoruz ki biz şimdi hep kendimizi kuşun yerine koyuyoruz. Doğru aslında. Mutludur belki, belki de orada. Şimdi sağdan soldan yem arayacağına her gün düzenli yeme gelen bir hayvan. Belki de mutludur kafesin işte. Bazen evin içinde uçuyorum demiş. kuş. Sekiz ayrı kategori demişti ya. Hı -hı. Bunlardan üçü belliymiş. Kanaryalar güzellikleri. Bir, tüyleri. Evet. iki bir de ırk. Irk. <gülüyor> Açısından... <gülüyor> çeşitli e, yarışmalara tabi tutulmuşlar. Hepinize Tebrik Tebrik hayırlı uğurlu olsun. Ve efendim başka hangi haber var ya dur bakayım böyle de bir sürü gazete oluyor pazartesi gazetelerinde biliyorsun aa, Berlusconia Nazarda'ymiş okudun mu onu? Haberlerde hmm. duydum Selim söyledi bayılmış galiba. Bayılmış tansiyonu düşmüş Kargo tulumba götürülmüş korumaları tarafından. Sonra konuşmasına devam etti diyorlar. Ondan sonra gelmiş. Sayıklayarak hastanede mi devam etmiş? <gülüyor> tıpış tıpış gelmiş ondan sonra. Şeker ve stres iddialarını yalanladı. Tansiyondan bayıldı demiş parti sözcüsü. Berlusconi kaç yaşındaymış? Irk. <gülüyor> Olursal başkanlık statüsünü 10 sene. 70 yaşında mı? Evet olmuş geçeli. 70 yaşındaymış ya. Biz bunu bir kere konuşmuştuk da 70 falan diye bir sonuç çıkmamıştı. Keşke dinleyicilerim Murat'a... Berlusconi sonsaydı. en son seçimlerde şey yapmıştı ya. Seçimlere kadar diyete giriyorum demişti. Ha ne diyetiydi o? Ne diyeti olduğunu hatırlayacaksın. Tamam <gülüyor> hatırlıyorum öyle. Karısı da şey, bana sormadan ne diyetine giriyorsun demişti. Yani öyle zaten bir... mecburi diyet miymiş yani diyorsun. Yani bir de 70 yaşında şov diyetiymiş o. Diyet Z yapsan ne olur yapmasan ne olur lan diyememişler bir İtalyadan kimse. Aa, öyle bir açıklama. O zaman kimseden gelmemişti. Çünkü tir tir. Tür İtalya tir tirdi. Ben anladığım kadarıyla zaten ortada diyetten ziyade sadece niyet vardır yani. <gülüyor> niyet ediyorum ama olmuyor. Öyle yani bir ara ara hevesleniyoruz falan gibi bir şey var. Seçimlere kadar bunu niyetle de etmeyeceğim demiş. E i̇şte demiştim. orada da zaten niyet, ah işte niyet diyeti de girmiş demek ki. Niyet diyeti. Niyet diyeti. Ve son haberimiz Vatan Gazetesi'nden, Dünya'dan aslında e, bir el feneri bulunmuş. Onun sahibini mi arıyorlar. <gülüyor> Onun sahibini <gülüyor> arıyorlarmış. ne? bize telefon edin ve hani kaybettiyseniz el feneri <gülüyor> Ee, sıradan el fenerlerinden tam 40 kat daha güçlü ışık yayıyormuş. E, ne yapayım ben şimdi yani yetmiyor mu el feneri zaten? Dünyayı mı aydınlatacaksın? El feneri var mı sizde? Bizim evde el feneri yok. Yok mu ciddi? Yok. Mum var Her mı? birkaç tane var aslında da böyle çok uyduruk kullanmıyoruz evet. Bir tane hem alarm olan hem fener olan bir şey var. Çok, çok şanslısınız o zaman. Çok Otomobillerde şükür. kullanılan far teknolojisi uyarlanmış bu fenere. Ee, öyle böyle değil 2 kilometre uzaklıktaki yer ve objeleri en küçük ayrıntısına kadar gösteriyormuş bu fare. Çok özür dilerim de ben göremedikten sonra istediği kadar aydınlatsın ben 2 kilometre ötedeki şeyi nasıl göreyim? İşte öyle bir aydınlatıyor ki. Zaten gündüz de göremiyorum ki ben 2 kilometre ötesini. Şurada ne yazdığını göremiyorum bak. Radyo otu George Michael Özel. Ee, Okudun işte Perşembe. okuyorsun. Altta ne yazıyor? Daha küçük mü onlar? Yok hiç artık okuyamıyorum ya. Yani. <gülüyor> tamam ya işte bu fener yani gündüzde falan kıyaslanacak bir fener değil abi. Şimdi hem şu George Michael özele. Tutsam bu feneri? Fener tutsam o okutur mu bana? Okunur tabii. Çünkü neden? Işık daha fazla. Ama şöyle bitiyorum. Haber pillerinin ne kadar dayandıysa merak konusu. Ama çok merak <gülüyor> <gülüyor> Bunu merak et Şimdi birisi çıkmış ya şey demiş İki kera aydınlatan fenerimiz var. Ulan bunun pilleri ne kadar dayanıyor acaba mı demişler? <gülüyor> Allah öyle işte. Ne? Da onu derdimiz yok ki onunla ilgili. Ne ile ilgili? Feneri yani? bağlayacaksın, bir uzatma kablosu. Erke döner geçi <gülüyor> aydınlat aydınlattığın kadar. İyi de erke döner geçi daha yok Erke döner abi. geçi 2007'de zaten bu fener Satılana kadar. Doğru o da şey 2007. Olacak, erke döner geçine evet. tak bir taraftan hem fenerle beraber döner her taraf aydınlanır. <gülüyor> Çok güzel fikirmiş ya 2 kilometre Her 2 kilometrede bir buçayı taksan Bir fener bir erke döner gece Bütün dünyayı Ayce nedir kalmaz ya gece diye bir şey kalmaz Hakikaten bravo Efendim bunlardan ibaret haberlerimiz Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ediyoruz Yakında tekrar birlikte olacağız diyoruz Yakın derken <gülüyor> 3-5 dakika Günaydın Günaydın Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. At tane eşekte hele de katına Aradığın o lezzet altın satır var Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın satır aile kasabı İşte altın satır aile kasabı Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır Etin yeni adresi Altın satır Kredi kartları geçerlidir. Altın satır spor gündemini sunar. Unutmayın et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabında yani altın kas, neydi ya? Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle Demircan abi. Aa değilmiş bizlerle birlikte. İçime doğdu demek ki ben ondan şey yaptım tavır yaptım o da. Neyse şimdi bizlerle birlikte herhalde. Günaydın Demircan abi. Alo? Ne oldu? Ne bileyim sen, sen ne biçim iş yapıyorsun? Ne adımı söylersin ne telefonu söylüyorsun? Söyledik işte tamam buyurun. Be be benim başlangıcımda şey olmadı. Ne? Başlangıcımı yapamadım ben. Başlıyor Başlığı mı atalım? Yani. E ver şimdi ver. Ama şimdi böyle konuştuktan sonra alo malo dedikten tamam, sonra tam, olmaz. Tamam. Altın Satır Aile Kasabı'nı sundu spor gündeminde Demircan Tosun bizlerle. Eğil günde Aga Ligi, Ne bu? Bu mu başlık? Başlamaz bu. Tamam çok güzel. Herhalde başlıktan ne konuşacağım bugün anlaşıldı. Yanılmıyorsam. Anlaşıldı Demircan abi. Yavan bir sohbet olacak. Buyurun. Nasıl yavan? Yani böyle çiğ. Olur mu canım? Spor konuşacağız. Başlığımı tekrar etmemi ister misin? Anladık Demircan. Aga Nigin, Aga Nigin değil mi? Hayır değil. Ne? Ne? Aga Ligin. Laga Ligin. Laga Luga gibi mi? Tüh. <gülüyor> Laga Luga gibi ama Laga Ligin. Anladın mı? Anladık Demircan abi. Tamam o kadar da zekice bir şey değil yani. <gülüyor> Alo? Radyonun sesini kısın lütfen buyurun Nasıl o kadar da ben çok zahıcı olduğunu düşünüyorum Bence de tamam Demircan abi buyurun Teşekkür ederim buyurun. Şimdi e, burada anlatılması seninlere birazcık konuşmamda herhalde fayda var Doğru Doğru mu? De, yanlış mı ne? Doğru Anlamadım. şimdi Agalli dediğimiz kim? Kim Demircan abi o kim yani? Agalli dediğime bakma normalde ismi Agalli Ben diyecek bir şey bulamıyorum Şimdi ne, neden bahsediyorsun anlamıyorum ne, ki ben Neden bahsettiğini anlamazsın tabi Çünkü maçları takip etmiyorsun aga. Doğru o da benim eksikliğim Takip etmişsin neden benim öldürdüğümü, neden taksadığımı, neden bu başlığı attığımı tabii ki de görürsün. Demircan abi maçları takip etmiyoruz ama bunları öğrenelim diye sizi dinliyoruz. Siz de anlatmıyorsunuz. Anlatmaya başlıyorum. Teşekkür ederim. Ankara güzümüz Antalya sporu kaç sıfır yendi? İki. Bir sıfır yendi. Ha. Değil mi? Ve son dakika kadar attığımız golle yendik. Ve golü de kim attı? O zaman son dakikaya kadar yenmemiş sayılıyoruz. Evet ama son düdük çalıncaya kadar maç normal. Ne olmaz? Bitmez. Bitmez doğru. Sonda 90 artı 2'de Agali'nin attığı golle 1-0 yedik. Agali Ankara güçlü futbolcu. Ankara güçlü futbolcu bir süredir e, kulübede oturuyorduk kendisi. Nerede bir kulübe? Ormanda bir kulübe mi? Hayır hayır yeni kulübe derken maçın hemen yanında bir güçlü kapalı yağmur yanca şengelmediği e, koltuklar var ya suyun gelmediği su mu ya yağmur yağarken şey normalde ne su olursun? gelir su gelir doğru su gelir. normalde yolda yürürken ne olursun yağmur yağarken ıslanırım Aferin. Islanırsın. Peki futbolcular normalde sahada top oynarken yani futbol oynarken yağmur yersen ne olur? Islanırlar. Islanır. Peki oynamayan futbolcular nerede kendini sakınır? Kulübede. Kulübede. Yedek kulübesi deseniz onu. yedek kulübesi. Hay ağzından öpeyim ege. Demircan abi iğrençleşmeyin. Neden? Evet buyurun devam edelim. 1-0 bazılarına rağmen devam ettirdik Ankara koca olarak. Kime laf sokuyorsun gene ya? İşte tamam galibiyet almışsınız. Tebrik ediyoruz. Niye başka yere çekiyorsunuz? Ne güzel galibiyet. Burada da başlığımın ikinci kısmına kaçmak istiyorum konuşmanda. Ne hangisi? nagali mi? Nagaligi? Nagaligi. Yani Nagaligi. Anladın, Anladın mı? Eski evet. nasıl? Bomba. Atlattım. Ankara kocuğumuz legal ligi yeni yıktı. E, kaçıncı sırada şu anda? Sekizinci sırada değil mi? Evet. Kaç puanı var? Bugün evet dediğin zaman beni hiç dinlemediniz düşünüyorum. Tamam canım puanı da söyleyelim. 22. 22, 23 puanı var. Aferin. Aferin. 22 puanlar 8. sırada Bazıları sene başında Ben bunları söylerken Benim yüzüme tükürdüler Ama ben o zaman ne yaptım Nasıl bir çevreniz var Demircan abi sizin ya ne, ne, ne, ne, ne, ne yapıyorlar size yani Niye böyle bir şey yapıyorlar size ya, en Niye en yaptırıyorsunuz tükür... Bir de kendinize bunları ne, Yüzüme tükürme e, Aynasını ben de yapıyorum e, Niye böyle iğrenç şey yapıyorsunuz ya Milyonlu kültürlerden öğreniyorsun, her şeyden öğreniyorsun. Doğru. Ben hata bende. Kusurluyum. senin, senin bebelen nasıl? Nereden geçtin bebelliği League anlatacaktın, LoL'u? LoL'u. Şimdi sen konuyu değiştirin, ekstrac gündem yarattın ortama. Tamam, ilk önce siz kendi konunuzu bir tamamlayın. Hayır, iğren ya her şeyden. Ondan soruyorum Mesela yarın bugün çıkan Demeci abi sizin nedir derdiniz nedir ya niye yiyim ben sizin ağzından çıkan ekmeği? Benit ayaklarını yere bastırmaya çalışıyorum be. Yiince mi basacak ayaklarım yere? Gerçek hayattayız oğlum. Dijide, televizyonda değil. Maalesef gerçek hayattayız. Benim senin konuştuğun adam karşındaki yani şu anda senin konuştuğun yani kısacası ben gerçek anladın mı? Anladık Demircem o yüzden ağzından çıkanları mı yiyeceğiz biz gerçeksiniz diyor O yüzden bazı şeylerin gö göz önüne alman lazım Şimdi benim ağzımdan çıkan ekmeği yumuşak ekmeği yemersin Yarın bir gün çocuğunun ağzındaki nasıl yiyeceksin Niye yiyeyim ben çocuğumun ağzındaki çocuğumun lokmasını ben mi alacağım Nasıl hayırsız babayım ben öyle ya Nasıl ya? Mesela yiyemedi Mesela bizim kara bir şey yiyemiyor bazen yiyemiyorum çıkarıyor bazen en tamam e, ziyan mı olsun o kadar yemem ben yiyorum onları lale olsun diyoruz <gülüyor> ne nasıl ziyan olmasın derken bunu dediklerini sen sen de bunlara alış oğlum İ daha bak iki çocuğum benim iki, iki çocuğum var ne iki çocuğum var bir tanesi maymun öbürü iblis en no, az ne demesi yeni yeni var mı yok mu Sen ona bak ya insan Evde insan olursa tamam çocuk diye kabul ederiz ama bir tanesi maymun, öbürü zaten şeytanın çocuğu. Öbürü değilmiş nasıl nasıl kimin çocuğu benim çocuğum nasıl nasıl nesi insana benziyor ya onun? Nasıl ne ne ne ne Neyi anlamıyorsun sen? Ayakları yok Demircan abi. Var ayakları. Toynak var ayak yerine ya. Var onlar ayak iki tane kocaman ayak senin babanın. diye kıskançlık yapma. Sen her şeyden önce bence bir evlat babayla arasındaki ilişki ağzından çıkan ekmeği yemesiyle ye ölçülür. Tamam demiş abi. İyi. Afiyet olsun. <gülüyor> nereye afiyet olsun? Elirmeden karşı kadar afiyet olsun. Ne demek nereye afiyet olsun? Yermişsin yemişsin arkadaş. Sen acık acık bunu söyle. Ben bugün Soğan, yeşil soğan, taze, iyi kalmış, yeşil bir soğan düşün. Bunu ekmeğin içine koyacağım. Hafif de tuz eksem, biraz da limon açsam. Limon mu? Ekmeğin köşesini alacağım. Bunun içine yerleştireyim. Üstüne de ekmeği içinden çıkardığım topu üstüne de koyacağım. Yeni. Ne topu ya? Beyaz kosmene diyorum. Top. İçindeki top var ya. Onu böyle avucunun içinde yaparsan top gibi olur. Top yapmadan üstüne koysam. Ben mesela onu bir tane yedim, ısırdım. İk bir tane asırınca soğana gelemedim. İkinci asırıktan soğana geldim. Güzel çiğnedim. ama yutmadım. İçimden bir ağırlık yükseldi. Ben çıkardım. Sen bunu yer misin, yemez misin arkadaş? Yemezsin. iyi bir baba değilsin. Ya bunu niye herkesin içinde açık ediyorsunuz Demircan abi yayında? Ne? Baba olamadığımı? Ama işte kesken ayaklarını yere bastırmaya çalışıyoruz. Günaydın, günay aydın dın ay aydın. Modern sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci bir kez daha stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk tekrar. Macera dolu bir gün. Ee, macera dolu bir gün ama habersiz bir gün. Her pazartesi olduğu gibi. Tayland'dan gelen bir haber var ee, yine. Biliyorsun bu hayvanlarla başı dertte olan birkaç ülke var. Bir tanesi Tayland. Bir tanesi de <gülüyor> İkinci olarak söyleyebilseydik keşke bunu. İkinci olarak şey... E, kuzey ülkelerinden bir tanesi. Senede bir fokları öldürten ülke var. Neredeydi o ya? Bilmiyorum hatırlamıyorum da öyle çağırıyorlardı ya. Fok öldürmeye çağırıyorlardı. Norveç, Norveç miydi acaba? Norveç'te ayaklandırmayalım var. şimdi Norveçliyiz. Kimsenin günahını almayalım ama öyle bir durum var <gülüyor> bir yani. Bir tane Yeni Zelanda'da şey vardı. Kediler çok fazla. İnsan nüfusundan daha fazla kediler varmış. İnsan nüfusundan fazla. Gerçi onların başı belada mı bilmiyorum. Ne kedinin ne zararı olacak? Küçücük hayvan. Ne zararı olabilir ne zararı olabilir? Belli olmaz abi bir hayvanın e, sayısı artarsa Herhangi evet. bir hayvandan bahsediyoruz Tehlikeli olabilir Mesela karınca, Fil Milyonlarca geliyor. karınca ha, işte mesela. Ne zararı var karıncalara Milyonlarca olduğunu düşün E tamam zaten öyle e, şimdi, şimdi milyonlarca olunca Ege Binlerce o, de dansöz var Binlerce dansöz var şimdi, Evine de gelecek öyle düşün sen e, Geliyor ne olacak karınca evine gelse ne olacak Bir milyon tane evde karınca olduğunu düşün Yine mi ne olacak diyorsun Karınca kararınca olacak o zaman. Ne bileyim yani. Ya işte hayvanın fazlası zarar. Doğru. Şimdi Tayland'da da daha önce fillerin bir musallat olduğu bir ülke vardı. Tayland'ı hatırlıyorum ben bunu ama. Öyle diyelim zaten bizden uzak olsun da neyse. Tayland'da da işte hayvanları da şımartıyorlar. Bir yandan da o var galiba. Şimdi Bangkok'ta bir festival yapılmış. Ee, biliyorsun Bangkok'un kuzeyinde Ersen'e e, bu festival yapılır aslında. Maymun Açık Büfe Festivali maymun açık büfe festivalinde bu hani şey mi filmlerde görüyoruz maymunun kafasını kesiyorlar yiyorlar çeşit çeşit maymun var kafa tasları mı kesiliyor öyle bir şey mi yok öyle değil o insanlara yönelik insan açık büfe festivali olur o zaman malzemesi maymun olur burada evet, maymun doğru. açık büfe festivali maymunlara yani, açık büfe aynen öyle. müşteriler maymunlar ne yapılıyor 2 ee, ton sebze ve yiyecek toplanmış ilk başta tamam Halk e, topluyor bu. Herkes evinden bir şey götürüyor. Kullanmadığı eşyaları falan. Eşya değil. <gülüyor> yiyecek ye. Arada onu da takas edebilirler. Ne eşya Komodinin ne yapacak mesela? ya? Ne yapacak abi maymun komodini? Maymun ile mesela şey götüreceksin elma. Yanında da bir tane komodin. Orada da başka bir adam da mesela muz getirmiş. Yanında da bir tane merdiven değiştireceksin onu. Senin merdivene ihtiyacın var. Onun komodine ihtiyacı var acaba. Ne güzelmiş ya. Kullanılmayan eşyalar. Ama yani... Feraftan da maymunlar eğlenecek. Alışkın ben olmadığımız... öyle bir festival düşünürüm. Alışkın olmadığımız şeyler söylüyorsun. Yani... Çok ki... alışkınsın değil mi? Maymunlara sen... sebze götürülmesine <gülüyor> Hayır. Sanki kavanozu değerlendirmeye çalışan adamsın ya. Merdivenle komodin verilir mi hiç evdeki? Benim gibi adamlar olsa bu dünyada birkaç tane çok güzel takas usulüyle mutlu bir hayat yaşarız yani. Tayland halkı 2 ton sebzeyi, meyveyi yiyeceği bıraktıktan İki ton sonra bize meyve yiyecek. O kadar az bir rakam ki gazetede haber olmak için. Abi bütün gazetelerde haber varım. Tamam, buyurun efendim. Kaç ton olmalı sence bir maymun? Bin ton Megaton. Maymunlar e, tabii maymun şey yapınca ziyafet sofrası kurulunca Kaç maymunları maymun? da Sen bana maymun sayısını ver. Sayısı belli değil ya ama bayağı bir varmış. Yani şu kadarcık bir fotoğrafta 3 maymun görüyorum ben. İnsanlar çekiliyor. Evet. Ortamdan maymunlar, maymunlar salı veriliyor. Tamam. Ve en önemli bölgenin en önemli turistik etkinliklerinden biriymiş bu. Hatta en önemli turistik etkinliğiymiş. 1989'dan beri bu festivalin e, insanlara şans getirdiği düşünülüyormuş. Tayland halkına maymunlara daha şans. May, maymun, tabii. Maymunlar zaten e, şans getiriyormuş insanlara. Yorumlara. Festivali düzenleyen maymunlar mı? İş adamı. İş adamı o, onursal mı? Onursal başkan. ...han ne bileyim hani maymunlar böyle bir şey yapalım... ...hem sebzeye doyarız... ...hem de milletle şans verdiğimizi söyleyerek... ...bunu kurumsallaştırırız demiş de olabilir. Öyle de olabilir ama şöyle bitirmiş... ...eğer bu haberi maymun yazdırdıysa... Evet. ...ajansa geçen maymun şöyle diyor... ...Festival 89'dan beri maymunlara şans getirdiğine inanan bir... ...iş adamı tarafından düzenleniyor demiş. Yani üstünden atmak istercesine... ...ya da gibicesine <gülüyor> diyebiliriz. Anlıyorum yani... Şöyle de bir şey, Hiç şey var. Hiçbir şey anlamamama rağmen anlıyorum diye dikkat edersen Şimdi bu konuya dahil iş İş adamının düzenlediği şey ne? Yalan olduğu buradan belli. Zaten iş adamı herkes sebzeyi evinden götürüyor. Evinden adam getiriyor. İki ton sebze yiyecek toplanmış. Onun da şöyle bir tonu verilmiş. Bir ton iş adamı... Mahmum şaralı. Her, her yıl olduğu gibi bu tam bu senede bir ton yiyeceği almış. maymunu getiriyordur belki adam. Ha o olabilir bak. Ama Tayland'da maymun çok canım. Çok zaten. Koysa da o kadar sebzeyi zaten maymun gelir doğru. Böyle bir şey Tayland'da gerçekleşen bir diğer e, enteresan haberler köşesinde pembe haber yapıyoruz Ege. Çok teşekkür ederim Oktay Demir. İçimiz dışımız pemberdi. Günaydın. Günay ay aydın dın, dın, dın Günay ay ay sabahlar devam ediyor. Buyurun Oktay Demirci. 30 yıl sonra büyük bir teknoloji olayı olacak. <gülüyor> Erke döner geçi. Ne Erke döner geliyor değil mi aklında? Başka bir şey gelemiyor. Ne bileyim başka... Yani bugünün fiziğiyle açıklanamayan bir şey... 30 yıl sonra olacak şey... Gene bugünün fiziğiyle açıklandıktan sonra... Ben ne anladım ondan? Bugünün fiziğiyle açıklanıyormuş. Bir araba çeşidi. Ne anladım ben o araba çeşidinden? O araba... Gene ne sinirleniyorsun gibi sesini inceltiyorsun. Benzinle olacak. Yok hibrit olacak bir şey olacaktır. Ama erke döner geçi öyle mi? Mesela onu tekerleğe bağlasın. Erke döner geçini, küçük... Bir erke döner geçi, tekerlek onun üstünde yine yani, kol gibi bir şey yaparsın. Tamam. O erke döner geci. Mesela kolu sağa çekince erke döner gerici de sağa döner. İyi de erke döner çıktı diye bütün teknolojik gelişmeleri gözümüzü kapatalım mı yani? Daha hiç işim olmaz bundan sonra başka şeyle. Laptop'u Bak, bile ben kırmayı düşünüyorum. Erke döner gerici çıktıktan Tabii sonra canım. buzdolabını Buzdolabını dedi santrifüjde şey yapacağım. Döner gece koyacağım mesela şey, tencereyi. O orada dönecek. 2036 yılında yollara çıkması beklenen bir araç. İngiltere Ama çocukları de... şey yapın. İngiltere'de tanıtılmış. Ee, bir hayali gerçeğe dönüştürecekmiş bu araç. Ters giden araba mı? Yok o var zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna göre araçlar elektronik yön bulma sistemine sahip olacaklar da var gerçi değil mi? Elektronik yön bulma ne demek? Yani şimdi direksiyonu yok. Evet. Öyle bir araba düşünmeni istiyorum ki Neyle çalışıyor mesela? Birken 30 yıl sonra olacaksa erke döner geçiyle çalışıyordur büyük ihtimalle. Çünkü petrolle ihtiyaç kalmıyor ya 2007 yılında. Onu sen seçebiliyor musun? Otomobilin içinde bir düğme varmış. Erke döner geçi veya şey mi? Veya, benzin mi Benzin veya dizel olabilir. Dizel diyorsun. Mesela yakıt ürününü seçiyorsun. Daha doğrusu türünü. Ee, ve direksiyonu olmayan bu araçta Nereye gideceğin de belli değil ama. Ne? Araba nereye isterse oraya gidecek. Ayrıca sen belirliyorsun. İnternet diye bir şey varmış. Mousela mı kullanıyorsun arabayı? <gülüyor> Mouse gibi bir şey evet. Herhalde klavye gibi bir şey olur. Bugünün teknolojisiyle ancak bu kadar açıklanabiliyor. Erke döner geçi gibi. <gülüyor> Onun gibi. Otomatik pilot özelliği sayesinde araç uydu sistemini kullanacakmış ve direksiyon kullanma derdi olmaksızın internete bağlanmak da mümkün olabilecekmiş. Yani bir araçta istediği internete direksiyonla mı bağlanıyorduk biz eskiden? Anlamadım ki ben şimdi. Hayır, şimdi internete bağlanan araçlar var ya, otomobil. Hı hı. İnternete bağlanan hiç otomobil görmedim mi ayarl? Tabii canım. Mesela direksiyonu sağ sol yaparak bir yere getiriyorsun şeyi, cursor'ı. Sonra kornaya basıyorsun. Okey diyoruz. Tıklamış oluyorsun öylece. İşte o araçlar artık direksiyonsuz da internete bağlanarak yönünü bulacağım ve gel yani sen Çok evin önüne kadar. Bir evin... aracın internete bağlanması yönündeki tek engel bu. Direksiyon mu? <gülüyor> Onu mu sökmüşler Bağlas'ın? Ay Anlamadım ki ben. Ya abi şöyle düşün. Bir araç düşün. Tamam. Böyle çok hızlı son model bir araç. Çok hızlı. Ankara'ya gibi bir şey düşünmeni istiyorum. Tamam. Onun tek bir vagonu. Bunun içine biniyorsun sen. Evinin önüne kadar seni hiçbir şey yapmadan götürüyor. Parasız. Ne, parasız olur Sen alıyorsun parasız olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen alıyorsun onu önceden. Ha tamam aldık aracı aldık. Herkes de bundan var zaten abi. Öyle çok da am şam bir şey değil yani. 2036 yılından bahsediyor. Herkes de aynı araba olacak. Herkesin aynı araba. Ve evinin önüne kadar tekrar ediyorum. Direksiyon olmaksızın park ederek bırakıyorsun. Yani park ya park derdi falan da yok. Orada çöp varsa yani, çöp koymuş mesela birisi evimin önüne. Görüyor işte uydudan görüyor onu. Çöp. Uydudan çöp görünür mü ya? 2036 yılında direksiyonsuz İnternette bağlanan arabaya inanıyorsun da niye çöpün görüneceğine inanmıyorsun? O kolay canım. İnternette bağlanmakta problem yok. Bağlanır. Hatta işte bu teknolojiyle yolları falan da biliyor. Şuraya git dersin. Tamam gider de yolda çöp çıkar, adam çıkar, çocuk çıkar. 36'da çöp olmaz Vek abi. Erke dönergeci sayesinde. Erke dönergeci sayesinde eve alınan biri erke dönergeciyle o çöpler ne olur? Öğütülür ve enerjiye, enerjiye dönüştürülür. Çünkü her şey erke döner geçirinde ne oluyor? Gerçi buna enerji da yok. ihtiyaç yok bildiğimiz kadarıyla. Ne çöpe mi? Erke döner geçirinde çalıştıracak bir şeye gerek yok ki onun yani benim anladığım kadarıyla Bir kol var orada bir kol. Kol falan da yokmuş. Ne varmış? Bir kere bir enerji giriyor ondan sonra erke erke erke diye dönüyor. Tamam da o işte o enerji nasıl giriyor? O ilk ki herhal benim anladığım kadarıyla döner bir şekilde bulmuşlar. Yani daha doğrusu bu dönen zaten dönen bir şeyi ehlileştirmeye çalışıyorlar. Vahşi bir at gibi düşün erke döner geçti. Düşünüyorum. İşte o zaten dönüyor. Niye o zaman? Nasıl başlamış bilinmiyor. Bugünün fiziğiyle açıklanamayan şey o. Bir şekilde bu enerji üretiyor. Hayrat gibi düşün. O başlıyor. Sonsa ha. kadar da devam edecek. Tabii. Çünkü mesela, mesela vahşi atın evcilleşme süreci denen bir şey var. Ve sonunda ne oluyor vahşi at? Şey, Sen at örneğini verdiğin için benim kafam at, arabasına oraya gitti. at arabasına koşuluyor en son At arabasına koşuluyor Bu ne olacak? Herkes döner de? Bu döndükçe coşan bir alet olduğunda Attan farklı biraz Farklı değil mi? O, o zaman yine anlamamışım ben Yani genel döner bir alet düşün Şu Teşekkür anda dönüyor Ve Biz şu Konuşuyoruz ya Evet Konuştuğumuz sırada da dönüyor bu Ve enerji mi üretiyor? Enerji ya? üretiyor evet Evet. Erkek önergeciyle ilgili ilgili olmayan ama erkek önergeci içinde yer alabileceği bir haber daha var. Japonya'dan geliyor da Buyurun. Japonya'nın Kochi kentini biliyorsun. Kochi. Tosa köpek... <gülüyor> Tosak köpek güreşleri başlamış Kochi'de. Köpek güreşi diye bir şey yok ya. Varmış abi ya. Her köpek, şey yok diyorsun ya. Köpek dövüşü olabilir. Güreş, hayvan, hayvanın... Güreşte ne vardır? Sarılma vardır, tamam. tutma vardır. Hayvan neyle tutuyor? Dişiyle mi? o zaman. Hayır, patileriyle tutuyor. Isırma diye bir şey yok işte. Bana patisiyle tutan bir köpek... Ne tutmuş bugüne kadar köpek patisiyle? Diğer köpeğe, öteki köpeğe. Tırmalama o senin dini, tutma değil ki. Tutuyor abi, ellerinin içiyle tutuyor. Greco Romen gibi düşün sen bunu. Hmm. Ayağa kalkıyorlar ikisi de. Tamam. Ve üst taraftan. Anladın mı bunu? şu anda anladım ayağa kalkıyorlar deyince <gülüyor> kökleri 14. yüzyıla kadar uzanan ee, bu Koçi kentindeki Tosa köpek güreşlerinde Tosa köpekleri tabii ki Güreştiriyor. güreşiyor <gülüyor> başka bir şey düşünülemez rakiplerini yere yıkmaya çalışıyor karşıdaki köpek mi hayvanlar eziyet etmek tavuk dövüşünden ne farkı tavuk dövüşü dediğimde o poroz dövüşü <gülüyor> <gülüyor> Isırmanın yasak olduğu etkinlikte en iyi güreşçi, güreşçilerin kralı, yani yokozun. Çok Sıfır alıyorum. Köpekleri nasıl yasaklıyorlar ısırmayı? Valla ağzına bir şey mi takıyorlar diye bakıyorum. Isırmak Yo, yasak, ısırmayın şey mı diyorlar. Eğitimli abi, güreşçilerin kralı olmak kolay değil. Bilmesi lazım. Yokozuna sıfatı öyle her köpeğe verilmiyor. Verilmez doğru. Tosa köpeğine veriliyor her şeyde. Ondan sonra Yokozuna seçilen tosa köpeği e, bir kemerle onurlandırılıyormuş. Kemeri ısırmak serbest mi? Kemeri rahat rahat ısırabilirsin. ya yani şu artık hayvanları ne denir? Magnuna çevirdiler hayvanları ya. Başka bir yolu bulursun ya. Eğer ödüllendirilmek e isteniyorsan. Sen de ne kemer beğenmiyorsun mama vermişler kuşa onu da beğenmiyorsun. Ne verecekler? Erke döner gece mi verecekler? <gülüyor> Bak erke döner geci verilebilir. Bence güzel. zaten önümüzdeki yıllarda en şık hediye olacak. Mesela evli çiftlere en güzel hediye. Erke döner gecinizi nereden aldınız? Doğru bugüne kadar Magic Ballot vardı. Aha, şimdi erke döner geci. döner geci çıkacak. o da dönüyor. Evet doğru. Ve de brokoliyi en lezzetli hale getiren bundan sonra ne olacak? Erke döner geci. <gülüyor> Şükür edin. Mesela erke döner gecini Magic Ballot'a bağlarsan... ...bütün dünyayı karıştırabilecek bir enerji mi ortaya çıkar? Ben lezzetli denersin. Olabilir, evet. Bu da bu da bir diğer şey. Peki bir şey diyeceğim ya, bu Erkek Ömer Geç hakikaten ev hediyesi olarak anlayabilecek mi ya 2007 yılında? diyorum ne, ne kadar ucuz diyeceğim. Yoksa, yoksa sanayi tipi mi hani böyle jeneratör falan gibi yok küçüklerini şey de yani. yapacağız demişler var mı tavşan çocuğu? şeklinde çocuklar için hareketli ana giriş ha bu televizyonlar gibi yine ha evet onlar gibi işte ha şöyle tavşan, tavşan pofuduk bir tavşan kılığında e, dönecek ama e ne yapacak abi çocuk ne yapacak onu ki yani tavşanın böyle elektrikleri gibi bir şey olacak oraya çocuk parmağını sokacak <gülüyor> enerji enerjik olacak çünkü. şu anda ben anlatılanlardan aklımda oynayan mı çok teşekkür ediyorum ben kaybetine. çok teşekkür ediyoruz sizi stüdyonun dışına almak istiyorum Sevgi dinleyiciler bitmiştir modern sabahlar Umarız güzel başlamıştır haftanız çünkü Derler ki nasıl başlarsa hafta Öyle devam eder Bakalım Hala başlangıç aşamasında olabilirsiniz Haftayı güzelleştirecek hareketler Sizden bekleniyor olabilir Bunu zaten daha iyi biliyorsun Hangi hareket çık hangisi yaban onu bir tartalım sabahın erken saatleri ondan sonra eğlencikli hareketleri arka arkaya yapın yarın hepimiz daha güzel bir dünyaya uyanalım ve hep sizden bahsedin vay vay vay vay günaydın günay ay ay dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay